Nimetlerin en büyük imandır. Ondan daha büyük bir nimet yok. En zor da onu muhafaza etmekte imanı. İmanın muhafazası onu ameli salihlerle güçlendirmektir. İşte bu ikinci şey, ikinci ihtiyacın gıda ihtiyacı var. Bu da gıdada ana karnında başlıyor. Ana kendi gücüyle besliyor. Çıkıyor sütüyle besliyor. Ondan sonra beslenme var. Tabi burada da müsbet beslenme var, menfi beslenme var. işi manevi beslenmesi var. Helal lokma çok mühim. Eğer helal lokma olmazsa, şüpheliler gelirse kalp hantallaşıyor. İşte oruç ibadeti bizi bir riyazat halini yaşatıyor. Helallerden bir riyazat ki şüphelilerden ne kadar kaçıracağız? Ne kadar şüphelilerden kendimizi koruyacağız? Mevlana Hazretleri bu seher diyor bir ilham gelmedi bana diyor. ''Herhalde birkaç tane yanlış lokma boğazımdan geçti.'' diyor. Üçüncüsü, burada bilgi edinme ihtiyacı var insanda. İlk defa çocuk dünyaya gelir, göz görmeye başlar, ağır ağır zihin melekeleri başlar, eşya tanımaya başlar. Kedi görür, kediye dikkat eder. Kedi ağacı çıkar, devam eder, gözü takip eder, kuş uçar, kuşu takip eder. Dili açıldı ama anneye babayı sormaya başlar daha öteye gitti ama mücerret hadiseleri sormaya başlar ölen birisi olur anne baba der şimdi onu ne yaptılar der dedemine yaptılar der e gömdüler oğlum kızım der peki der orada üşümez mi der kurtlar onu yer mi der onu kim yemek verir der Allah Celle sormaya başlar kendi muhayelesine göre şekillendir elini açseder, der gökyüzüne değer mi der başı oradan daha mı büyüktür der yani bir ilim öğrenme ihtiyacı başlar. Burada da müsbet verilemezse menfiye doğru gider. Keçiyi kurban etme diyor. Keçinin gölgesini kurban etme. İşin diyor dış tarafında plastiğinde, zahirinde kalırsa o da büyük bir ziyanlık olur. Efsane hayatın şeyinde kaybolur gider. Cenab-ı ensar ve muhaciri gösteriyor. Tövbesi 100. ayetinde İslam'a ilk gelen muhacirler Demek ki maciller neymiş? Muacirlerin şeyi büyük fedakarlık. İman pahasına her şeyden fedakarlıkta bulundu. Malından fedakarlık, bulundu, imkanlarından fedakarlık bulundu. aç kaldı vesaire imanını korudu. Demek ki en mühim cerrahmanın onun misali imanı koruyabilmek. İkinci ensarı misal ver Ensar nedir? Allah yolunda malını canını hepsine bezdetti feda etti. Allah'a yakın bir kul olmak için. Ta Çin'e kadar gitti. Semerkant'a gitti. Hazreti Ömer zamanında Dağıstan'a gidildi. Hazreti Osmanlı zamanı Rusya, Tataristan'a kadar gidildi. Ömer bin Abdü o zamanında İspanya'ya çıkıldı. Bu İslam'ı anlatmaktır. Kılıç bir demir parçasıdır. Cihat deyince demir parçası bir kılıç hatırlayabilir. Değil. Mekke'de çok ayetlerin Hep cihat ayetleri indi Mekke'de. Müslüman'ın kılıç mı vardı? Bugün en mühim cihat... Allah'ın şahide olmak, İslam'ı temsil edebilmek, Kur'an'ı temsil edebilmek, Sünnet'i temsil edebilmek, cihat budur. Fatih Sultan Mehmet Han Bosna'yı aldı, Anadolu'nun temiz insanını götürdü oraya. Kimse Müslüman ol demedi, ''Lekum dini, kümmeliye senin dinin sana, benim dinim bana aittir.'' Anadolu'nun temiz insanı girdi, bütün boşlukta Müslüman ol. ''Bunlar ne güzel insan.'' dedi. Birinci Murat Kosova'da şehit oldu, arkadan gelenler Anadolu'nun temiz insanını gördü, Arnavutların %80'i, %90'ı Müslüman oldu. Demek ki bugün en mühim şey kök sağlam ve biz yanlışı taklit değiliz. Biz İslam şah, İslam karakterini sergilememiz lazım. O Polonya tarafında Fistül Nehri'nden Türk atları burada su içiyorsa, "Leyistan'da hak vardır, hukuk vardır, adalet vardır." diye bir atasözü meydana geldi. Hristiyanlara bile sadaka verildi. Onların birçoğu Müslüman oldu. Demek insanlar şahsiyete ve karaktere hayran. Şahsiyetin peşinde giderler. Ebu Cehil bile geldi Efendimiz'e. Bak dedi Muhammed dedi. Biz sana yalancısın demiyoruz dedi. Sana el emin, el sadık sefadını biz ver. Biz Mekkeliler verdi dedi. Senin getirdiğini istemiyoruz dedi. her de seni getiren kandırıyor dedi. Cenab-ı Hak da Nisa sunu 69. ayetinde o zalimler sana yalancısın demiyorlar. Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bellası bugün istenen cihat, güzel bir şahsiyet, karakter, ideal insan yetiştirme. Dinine, imanla, vatanına, milletine sahip insan yetiştirme. En mühim ağır vazifemiz bu. İdeal insan hasreti. Bu hasreti peygamberler gidermiştir. Salih kullar gidermiştir. Keyfiyetli insanlar gidermiştir. Mevlana bu hasreti şöyle anlatır. Gece diyor çıktım diyor. Baktım diyor tarla diyor. Biz el feline geziyordu de diyor. Ne arıyorsun bu saatte dedim diyor. Adam arıyorum dedim diyor. Boş ver dedim diyor. Git yat ben çok aradım. Bulamadım git istirahat et dedim diyor. Yok dedi şöyle bana acı acı baktı ne olursun beni yalnız bırak. Bana onun hasreti bile zevk veriyor. Bırak onun hasretiyle geziyim dolaşayım dedi diyor. Velhasıl insanlar daima bir ideal insana hasret duyarlar. İdeal insanın peşinde giderler. Onun için bugün de akademisyen kardeşlerimizin en mühim vazifesi ve farz-ı ayın şekilde olan odur. Muhammed İkbal dünyanın girişinden Müslüman sorumludur buyuruyor. Daima Müslüman kendi bir sorgulama halinde olacak. Ben ne yapıyorum ne kadar yapmam lazım ne kendime ne kadar kendimin dışındakileri ne kadar yani hası ka bu tuhasubu bir muhasebe içinde bulunabilmek bilmek ve müesseselerin başında kaliteli insanlar getirebilmek kendimizden kalitesini inşa edebilmeye çalışma aksi halde topluma biz haksızlık etmiş oluruz toplumun bizim müzede hakkı kalmış olur insanın hizmeti sevk eden heyecandır O için müesseselerde heyecanın yitirilmemesi lazım bir ceza hakemi gibi davranmamak lazım bir muhabbet malzeme olması lazım sevginin malzeme olması lazım Efendimizin o aslı saadet ümmeti nasıl yetişti neyle yetişti Efendimiz onlara para mı verdi muhabbet verdi İbni Mesud Ebu Cehil yatırdı Bedir'de. Hançerleyecek. İn dedi deve çobanı dedi. Hiç yoksa benim sıfatımla birisi gelsin beni hançerlesin dedi. O hakaret etti deve çobanı dedi İbni Mesud. Efendimizin rahleyi tedrisinde öyle bir hale geldi ki boğazımızdan geçen diyor lokmaların zikrin duyar haline geldik diyor. Öyle bir haldeydik ki diyor, herkese çarşılarda şeydeyken biz de yeri aç olarak Allah Resulü'nün tedrisindeydik diyor. Ebu Talhadi diyor ki, gittim diyor, suffe ehline baktım diyor, Allah Resulü diyor, midesi diyor, açlıktan iki büklüm olmuş diyor, o şekilde diyor, Kur'an tedris ediyordu diyor. De bu hakaret gören İbni Mesud Kufa Mektebi'ni kurdu. İslam dünyasının dünyanın en büyük hukukçusu Ebu Hanife Hazretleri de o küfya miktarı benim talebesi oldu. lazım ihlas ve heyecan. Dini bir lezzet halinde yaşayabilme. Ve mesuliyetimizi bir idrak halinde olabilme. Onun için baştaki insanlar çok baştaki insan kendini inşa edemezse arkadaki de kendisini inşa edemez. Peygamberlere Cenab-ı Hak hep çobanlık yaptırıyor. Yani çobanlık çok mühim bir meslek. Çobanlık yapan kimse merhamet oluşuyor. Sürüyü zarardan koruyor. Yarın toplumu zarardan koruyacak. Bir koyunun bir kuzunun ayağı kırılsa onu orada bırakmıyor. kucağını alıyor. Onu sürüden ayırmıyor. Yarın toplumu garipler, kimsesizler, yalnızların yanı başında olacak. Şimdi Efendimiz çobansınız buyuruyor güttüğünüz sürüden mesulsünüz diyor. Fakat bugün öyle bir zamandayız ki bugün koyun çobanlığı çok kolay. Bak bugün keçi çobanlığı lazım. Koyun mümnis hayvandır. Rahat idare edilir. Keçi ise ağaçlara çıkar, dallara çıkar. En sivri yerlerden geçer, en sap yerlerden geçer. Keçi keçi muhafaza etmek zordur. Bugün de menfi akımlara karşı ona göre müminlerin İdrak sahiplerinin kendisini daha çok bu işe bezletmesi lazım. Tam Allah rızasının aranacağı bir mevsimdeyiz.